Üçüncü mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. İyi akşamlar, ben Sevil. Üçüncü mekan Kütüphaneler Arşivler programıyla beraberiz. ...hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere... ...küçük bir katkı şiyarımıza, yolumuza devam ediyoruz. Geçen buluşmada... E, ...Maçka'daydık, İTÜ... ...Müzik İleri Araştırmaları Merkezi... ...müzik kütüphanyeleri üzerine konuşmuştuk. E, bu hafta da biraz farklı bir yerdeyiz. bir sanat kurumundayız, emirgandayız. Sabancı Üniversitesi... ...Sakıp Sabancı Müzesi bizlerle... ...müzeden arşiv sorumlusu... ...Osman Serhat Karaman bizlerle... ...hoş geldin Osman. Teşekkürler, hoş bulduk. E, şimdi... Çok güzel bir yerdesiniz Emirgev'dasınız, Boğaz <gülüyor> evet. kenarındasınız. Mekanınız da çok güzel. Biz halk arasında Atlı Köşkolar olarak bilinen yerdeyiz. Şimdi Atlı Köşk üzerine biraz e, konuşmak istiyorum. Konuşacağım, e, okuyacağım bölüm kitap da. E, geçen bizim konuğumuz e, Mimarlar Odası'ydı Osman. Onlar bize İstanbul'un mimarlık rehberini hediye etmişlerdi. Evet. E, harika bir kitap. İstediğim yapıyı buradan bulabiliyorum ve hüküt hemen okuyabiliyorum. E, atlı Köşk e, İstanbul'un zengin aileler arasında sürekli el değiştirdikten sonra 1923'te Mısırlı Prens Ali Hasan tarafından satın alınarak eski ahşap köşkü kılıyor 1925'te Mimar Eduardo Neri tarafından kagir olarak inşa ediliyor 1945'te de Ömer Sabancı'nın satın aldığı köşk 98'de Sabancı Üniversitesi'ne bağışlanıyor Köşkte bir kısmı eski sahiplerinden kalan Türk, Avrupa, Uzak Doğu ürünü pek çok değerli eşya. Bahçede de köşke adını veren at heykelinden başka barok çeşmeler ve büyüklü küçüklü heykeller bulunmakta. Ünlü at heykeli 1864'te Fransız heykel tıraş tarafından yapılıyor, tasarlanıyor. Ve İstanbul'un ünlü ailelerinin malik aileleri dolaştıktan sonra Prenses Tullah'ın modadaki mermer konağından merak ettim burayı da getirilerek buraya yerleştiriliyor evet. hikayesi bu dolaşmış gelmiş köşkün alt katında 2009'da Mimar Nevzat Sayın tarafından yapılan bir konser salonu varmış ee, yapı böyle Müze ise 98 yılında Sabancı ailesi. Öncesinde de Sabancı ailesinin orası Tabii, evi değil mi? Aile orada yaşıyor. Evet. Sonrasında Sakıp Sabancı Sabancı Üniversitesi kurulduktan sonra bir müze kurma fikri de var aynı zamanda kendisinde. Belirli bir işte müze kurulumunda işte neler yapılabileceği konusunda bir arama konferansları düzenleniyor. Ve sonrasında da ...en uygunluğunun üniversite çatısı altında olacağı kurumsal kimlik olarak ee, karar sonra da e, ailenin yaşadığı köşk e, üniversitede eriliyor ve müze haline gelmeye başlıyor. Harika, ee, içindeki koleksiyon ve eşyalar eleştiği müzeye dönüştürülüyor, modern bir galerinin eklenmesi 2002, ziyarete evet. açılıyor, 2005'te düzenleniyor ve bu haline geliyor. Müzede tabii ki sergiler, e, konservasyon birimi, eğitim programları, konser, konferans ve seminerlerle dolu dolu evet, bir program sunuyor bize. E, müze müdürünüz de e, Doktor Nazan Ölçer. Ölçer. Evet, Nazan Hanım'la beraber çalışıyorsunuz. Evet. E, şimdi ben biraz müzenin yaptıklarından da bahsedeyim. Tabii. Şu an e, devam eden sergilerden bahsedersek, ben daha gezemedim ama... <gülüyor> Hafta 8 Mart'ta geleceğim. Çok Bekleriz. güzel bir sergi var evet. Rus avantgardı sanat ve tasarımla geleceği düşlemek. 1 Nisan'a kadar sürüyor. Evet. Ee, Müze Müdürü Nazan Hanım'ın e, böyle kısa bir açıklaması var. içerikle ilgili onu da söylemek istiyorum. Rusya'da 19. yüzyılın sonunda filizlenen sanatta yenilik hareketleri... ...savaş ve devrimlerin yaşandığı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde... ...bir daha tekrar mümkün olmayacak... ...bir yekün sanat akımına dönüşmüş. Rus avantgardı... ...sanat ve tasarımla geleceği düşlemek sergisi... ...bu çok güzel... ...müzikten edebiyata... ...tiyatrodan evet, resim sergim. ve heykele... Evet, ...mimariden sinema sanatına... ...ve bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede... ...sanat ve bilimin... ...yan yana oluşturduğu müthiş bir ivmeyi... ...temsil eden Rus avantgardının... ...sanat tarihindeki önemli yerini... ...kapsamlı bir seçkiyle... ...yansıtıyor... E, serginin temelini de e, George Kostakis koleksiyonu, koleksiyonu oluşturuyor. Evet. Hı. Bir de burada da benim çok hoşuma giden bir şey daha var. Bu dönemde kadın sanatçıları ilk defa bu kadar sanatın içinde örnek metinle resim arasındaki etkileşimi temel alan Olga Rozanova Hı. tasarladığı oyun dekorlarıyla tiyatro dilinin dönüşümüne katkıda bulunan Lyubov Popova ve yüzünü Rus halk sanatına dönerek ...Rus avantgardında belirleyici bir rol üstlenen... ...Natalia Gonçorova. Bir de şey duymuştum... ...bu sergideki isimlerin çoğunu bizler bilmiyormuşuz. Evet aslında yani çok... sıradan sanatla uğraşmayan insanlar sanlar, ya da. Tabii aslında bir Rus avantgardının buraya geliyor olmasının... ...en büyük nedenlerinden bir tanesi de gerçekten... ...çok iyi bilmiyor olmuşumuz. Bir manaviçi biliyordum ben. Evet. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> aslında, benim için de çok güzel olacak. E, hani... Gerçekten dönemi ışık tutan önemli bir sergi olduğunu düşünüyorum ben de. Kurum içinden değil de sanat izleyisi olarak evet. baktığımda. Kaçırmamanızı dilerim. Evet. Şu an bir de süren bir serginiz daha var. Bu da evet, görünenin ötesinde. sergisi o. Evet o da çok güzel. Teknik sergi Teknik gibi. Teknik bir sergi aslında. Osman Hamdi ile ilgili. Çok titiz bir çalışma var arkasında. Konservasyon sorumlumuz Nurçin Hanım'ın ve... Bize dönem dönem sergilerde de destek veren Filiz Kuvvetli'nin uh, önderliğinde bir çalışma bu. Altı Osman Hanli Bey tablosu uh, farklı tekniklerle incelendi. Uh, tek tek uh, orijinallikleri, kullandığı boyalar uh, evet, hepsi, bir laboratuvar hepsi, evet laboratuvar ortamından geçti. Hı hı. Uh, ciddi bir, orada da bir veri tabanı oluşturuldu aslında Osman Hanli Bey'in. Hmm. sanatını o bir tablo yaparken işte fırça sürüş tekniğinden sonrasında uh, kullandığı boya kalitesine kadar evet uh, ciddi bir saygı olduğunu düşünüyorum önemli bir saygı o da hani uh, bu sergide 5 hazirene kadar sürüyormuş. Mira bu böyle biraz evet, süresi gibi. Evet biraz sürebilir yani Hı -hı. orada bir tarif vermek belki şu an için. Çok doğru doğru olmayabilir, tamam. Evet. Ee, bir de müzenin eğitimleri var, ee, evet. eğitim programları. Çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı eğitim programları var. Tabii ki çocuklar için olanlar e, kültür ve sanata tanıştırmak çocukları, onlara müze Kesinlikle. gezme alışkanlığı kazandırmak. Sergilerle paralel içerikli öğrenme programları hazırlamak. Yetişkinler için olan da evet, konferans güzel. serileri zaten vardır. Hani sergilerle paralel zaten ücretsiz yetişkinlere yönelik programlar yapılıyordur. Bir de ücretli var şu an hatta iki tane süren, bu benim çok hoşuma gitti. Çok evet. sevgili Cevat Çapan Hoca, Profesör Doktor. Cevat Çapan ile Dünya Edebiyatı evet. okumalar. O bir şey kresimiz oldu. Harika bir program. <gülüyor> var mı ilgi? Komşular geliyor mu etraftaki <gülüyor> civardaki herkes? Yani çok ilgi var ve çok da yararlı geçiyor. Cevat Çapan çok değerli bir evet. yani edebiyatçı. Onun hani bizim çatımız altında ders veriyor olması, takip ediyor bilmiyor olmamak hani kolay bulunan bir şey değil evet, açıkçası. Evet. İlgi de o hani bu kolay bulunamamanın karşılığında oluyor. O yüzden evet. keyifli geçtiğini söyleyebilirim. İkincisi de bizim o da çok köylümüz <gülüyor> Kadıköy'den. Jack evet Jack Shalom biz de Kadıköylüler olarak sinematejin açılışını bekliyoruz. Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle yapılacak Jack Shalom'un önderliğinde o da 12 usta yönetmen bir sanat olarak sinema başlıklı bir program yürütüyor. O da çok muhteşem olmalı. Evet o da farklı ve oldukça kıymetli bir program. ...hani ilgisi olan kişilerin takip etmesini bizim web sitemizden. Detaylar oralarda var. Hani kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum ama tabii bu benim kendi düşüncem. Biraz böyle şey gibi olmasın. Rica ederiz. <gülüyor> ee, peki o zaman şimdi gelelim müzeyi var eden konuya, koleksiyon, koleksiyon konusuna koleksiyon geleceğiz. Konusu. Çünkü neden koleksiyonu konuşmamız gerekiyor? Hani müze kütüphanesi ve arşivi konuşacağımız için diğer önceki konuklarımdan tabii. bağımsız olarak... Ee, ...koleksiyondan beslenir arşiv ve kütüphane... ...bu yüzden biz biraz böyle e, koleksiyona gireceğiz... ...ve Osman e, seni dinliyoruz, hı hı. buyurun. Tabii doğru söylüyorsun... Ee, ...koleksiyona girmeden ben... hani ...genel olarak da bir kütüphane, arşiv bunlar... E, ...birer bilgi sistemi... Hı hı. Yani ...farklı e, hani ayrılmaların nedeni de aslında... ...farklı, farklı atalımlanmaların nedeni de bu... ...farklı bilgi sistemleri aslında... ...baktığımızda klasik anlamda... Hı hı. Fakat müzeyi tamamlayan, dolayısıyla hani burada yani kütüphane ve arşiv beni sorumlu olduğum tarafta, biz burada kütüphane ve müze, arşiv pardon müzeyi tamamlayan birer bilgi sistemi olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında koleksiyonlar ve sergiler bağlamında düşünmek gerekiyor. Evet, evet. İki ana koleksiyon var müzenin. Bunlardan biri kitap sanatları veren koleksiyonu, diğer de resim koleksiyonu. ...kitap sanatları ve koleksiyonu aslında biraz daha tabii ön planda... ...işte köşkün atlı köşk değil de işte hatlı köşk diye... ...sayın Profesör Doktor Uğur Derman'ın çok hoş bir tanımlaması Aa güzelmiş. <gülüyor> ...beni de çok sevdiğim bir tanımlama hatlı köşk diye... ...aslında müzeyin kuruluş aşamasında da itici güç bu koleksiyon diyebiliriz... ...yanlış olmaz diye düşünüyorum... müzenin onun aslında ve hikayenin aslında yani kütüphane ve arşiv bir gündeme bu kadar yoğun ıı, taşıyor olmamızın da itici gücü aslında müzenin 10. yılıyla birlikte bir kırılma noktası var. O da ıı, kitap sanat ve hat, bir teşhiri değişikliğe uğradı. Nasıl bir değişiklikti bu? Teknolojiyle birlikte ıı, bu klasik sanatı sunma fikri. Hı hı. Burada biz aslında ıı, artırılmış gerçeklik kullanarak Gelen ziyaretçileri, çünkü daha fazla deneyimlemesini sağlamaya çalıştık bu sanatı ya da daha fazla bilgi almasını. İşte bu bir görsele, işte iPad yardımıyla geziyoruz. Bir görselle, iPad e, iPad'de bir görsele okuttuğumuzda bir yazılım aracıyla. Orada bir animasyon beliriyor ya da gördüğünüz yani sergilenen bir kitabın tüm sayfalarını gezmeye başlıyorsunuz. Aa, evet, videonuzu gördüm ben tanıtım videosunda bunu. Yani bu çok önemli çünkü evet, kitap sanatları evet. o anlamda zor bir... Yani teşhir anlamında zor bir alan. Çünkü işte bir Kur'an-ı Kerim'e sanatlı bir el yazması sonuçta onlarda. Hı hı. Tüm sayfalarına bakma şansınız yok. Evet. Çünkü esas amaç korumak orada. Erişim değil. Biraz Ama bize göstermek de istiyorsunuz. <gülüyor> Ama, evet. <gülüyor> Çünkü müzeyin bir amacı da o. Evet, evet. Dolayısıyla bunu nasıl yapabileceksiniz? Yani teknoloji bu konuda size yardımcılar sunuyor. Temel fikir de buydu. Çok güzelmiş. Kitap sanatlarında hani biraz belki içerikten de bahsetmem gerekebilir. Orada genelde işte 14. yüzyıl sonundan 20. yüzyıla kadar ki bir zaman diliminde. Bayağı geriye gidiyor. <gülüyor> evet oldukça. Hı hı. İşte ünlü atlatların elinden çıkan çıkma Kur'an-ı Kerim, dua kitapları, kıtalar, murakka, levha gibi. Hatta turalı fermanlar, beratlar. ile birlikte hatlatların yaz araçları da bulunuyor. Evet, hatlat kültürünü de görmüş oluyorsunuz. Evet, çok evet. aslında e, e, <gülüyor> hani, hat sanatını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Değerli bir koleksiyon. E, bunu e, sadece sergilemek zaman içerisinde yetmiyor. Bunun üzerine araştırma yapmak, çünkü biz dediğim gibi bir üniversite çadısı altında olduğumuz için araştırma tarafının da işin içerisine girmiş olması gerekiyor. 10. yıldaki yıldaki e, 10. değinmemin temel nedeni de bu hem teknolojik olarak bir sunum evet. ama aynı zamanda da ciddi bir o koleksiyon üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı iyi bir katalog çıktı ve onunla birlikte de bir dijitalleşme projesi başladı dedik ki hani herkes erişsin bu. sadece müzeye gelenler değil de herkes bu koleksiyonlara erişsin diye bir de dijitalleşme projesi başladı belki ona daha sonra detay değiniriz Kitap sanatları hani temel olarak bu, bu kadar. ikinci evet. ana koleksiyonda resim koleksiyonu. Evet. Aslında bu da bu koleksiyonumuzda şey, hat koleksiyonunun tarihsi olarak bir devamı gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü erken dönem Türk resminin örnekleri var. Yine Osmanlı İmparatorluğu son döneminde İstanbul'da çalışmış yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan bir koleksiyon. Yine müzenin oluşumunda Sayın Sabancı'nın 1970'lerde oluşturmaya başladığı bir koleksiyon yine ve ülkemizde resim sanatının gelişme sürecinin başlangıç evresine dair de önemli ipuçları veriyor anabiliriz istersen ee, sanatçıların isimlerini evet birkaç sanatçıyı e, evet. belki dediğin gibi anmak gerekebilir e, kimler var koleksiyonda? Rafael Manas evet. Konstantin Kapıdağlı Osman Hamdi Bey Şeker Ahmet Paşa Süleyman Seyit Nazmi Ziya Güran ...İbrahim Çallı... ...yakın zamanda sergisinde yaptığımız Feyyaman Duran... ...Fikret Mualla gibi sanatçılar... Harika. ...yine yabancı sanatçılardan da... ...Fausta Zonar ve Ivan Ayvozovski'nin eserleri de... Uh, koleksiyon içerisinde. Uh, yani o, bu koleksiyon da ...Türkiye Cumhuriyeti'ne işte uzanan... Uh, ...aynı zamanda modernleşme sürecinde... ipuçlarını veren bir koleksiyon. Hı hı. Uh, bu iki ana koleksiyonumuz bizim. Uh, resim koleksiyonunun... Uh, Kalıcı bir teşhiri aslında atlı köşk olan köşkün, o ailenin daha önce bahsettiğimiz o odalarında evet. sergileniyor. Ama tamamı değil tabii ki. Aslında hiçbir müzentim koleksiyonun sergilenmiyor, yani bir seçki oluşuyor sonuçta. İşte o şeyi kırmak, o depoya da hani o depodaki eserleri de göstermek istiyoruz <gülüyor> biz. Depoya da girmek <gülüyor> için. <gülüyor> Çok şey, güzel. Evet hani koleksiyon buluşmaları değil buluşmalarımız da var aslında. Hani orada bu hem konservasyon tarafı yani depodan ki eserlerin korunmasından sorumlu restorasyondan sorumlu arkadaşımız işte koleksiyonlar sorumlu arkadaşımız ve hat koleksiyonlar sorumlu arkadaşlarımız bu konularda detaylı bilgi var. Bir de koleksiyon Aa, buluşmaları çok var. Çok güzelmiş. Hani orada da hani bu konularda da böyle detaylı bilgilenmek isteyenler yani bizim takip edebilirler. Çok yararlı oluyor gerçekten. Evet. hikayelerini dinlemek çünkü bazı tabloların nasıl geldiği işte nasıl korunduğu işte başına bir şey geldi mi gelmedi mi hikayeler de var. Güzel <gülüyor> geçiyor. Çok güzel. Bayağı hareketlisiniz. Evet, evet. aslında koleksiyonlar bunlar. Evet. Aa, gelelim aslsan arşiv tarafına. Evet şimdi bizi esas ilgilendireyim <gülüyor> ilgilendir <değil> <gülüyor> ama i̇lgilendir evet. Değil mi? çünkü birbirinden çok evet. bağımsız şeyler değiller. Evet, bağlantılı. Ama hani sonuçta bu taraftan doğuyoruz aslında. Ee, geçici sergileri ev sahipliği yapıyor Sarkı Sabancı Müzesi. Bunlardan birisi de 2007 yılındaki Abidin Dino bir dünya sergisiydi. Bu sergi e, gerçekleştikten sonra Abidin Dino'nun e, yaklaşık 80 yıllık ömrünün tüm e, hani yaşamının e, değişik evrelerinin yansıtan tüm dokümanları, fotoğrafları Sarkı Sabancı Müzesi'ne bağışlandı. ...ve hem Abidin Dino'nun eserlerine... ...sahipken... ...aynı zamanda çok kıymetli bir de... ...arşivine sahip olmuş olduk. Gözlerin böyle parlıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...şu an anlatırken. Evet çünkü hani... E, evet, ...çok önemli olduğunu ediyorum. düşünüyorum. <gülüyor> Tabi biraz bu meslektan gelen bir şey. Çok güzel. Çünkü benim böyle yıllardır... E, ...düşündüğüm bir imkanı vermiş oldu bu... E, ...aslında arşiv... E, müze... E, ...genelde işte ana koleksiyonu... ...yani resim evet. koleksiyonundan bahsediyoruz... İşte ...Abidindion'un eserleri var... ...ama aynı zamanda arşivi var... Şimdi ...dolayısıyla bunları ilişkilendirmeniz ve... Iı, ...karşı... ...yani evet, bununla giren insanlara... Mi, evet, ...bir bütün olarak görebilmek çok keyifli olacak... ...kullanıcı, ...kesin önemli için. olan bu aslında... ...hani evet. bence kültür kurumlarının yapması gereken tema şey de bu... ...yani sadece... değil mi? Evet. ...o bütünü ıı, mümkün olduğu kadar korumak... Hı hı. ...ya da yani, tabii ne kadar mümkün bilmiyorum ama... ...sunuyorken de... E, ...hani bir parçayı sunuyorsunuz... ...hani e, o bütünden çok kopartmamak lazım... ...o parçayı da... ...bunu yapabilmeniz için de iyi bir... ...arşiv çalışmasına, kütüphane çalışmasına ihtiyaç var... ...çünkü yakından biliyorum... ...iyi bir sergi, iyi bir çalışmayla çıkıyor... Evet. ...kütüphane arşiv çalışmasıyla... ...o yüzden... E, ...ikisini birden barındırıyor olmak... ...biraz o deney, deneme alanını size sunuyor... Bir koleksiyonla arşivi nasıl konuştursunuz? Kütüphaneyi buraya nasıl eklersiniz? Ve bu uh, kullanıcılara ya da bu konuyla ilgili ya da Abidin Dino'yu merak eden insanlara doğru bir şekilde nasıl aktarırsınız? Uh, zor sorular aslında. Yani uygulama anlamında. <gülüyor> Pardon. Uh, ama keyifli bir tarafıyla da. Çünkü ah. sonucu gördüğünüzde. Harika. O zaman şöyle yapalım mı? Abidin Dino'dan sonra bir ara verelim. Olur. Ee, şey bir şarkı çalalım sonra devam edelim. Peki. Ee, şimdi bir Frank Sinatra e, bestesi 1951, 1951 yılından e, Billy Holiday yorumuyla e, dinleyeceğiz. I'm Şanlı. a fool to want you şarkısıyla devam ediyoruz. To want you, I'm a fool. To want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool.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 Again, I say. Need you, and once again, these words I have to say, take me back. I love you, pity me. Must be wrong, but right around I can't get along. Üçüncü mekan devam ediyor. Konuğumuz Sakıp Sabancı Müzesi'nden Osman Serhat Karaman. Osman'la biz e, arşiv konusuna girdik. Abidin Dini Arşivi'ni konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Emirgen ile galiba. Buyurun. Evet. E, i̇kinci hani, e, arşivimiz, koleksiyonumuzda evet. olan Emirgen Arşivi. E, o da müzenin aslında 10. yılı e, kapsamında e, koleksiyona dahil olan bir arşivimiz. E, Buradaki temel amacımız Boğaz kıyısında bulunan ve e, müzenin de içinde yer aldığı Emirgen Samti'nin e, yaklaşık 1850'lerden 1970'li 1970 yıllara kadar arasındaki döneme odaklanıyor arşiv. E, burada da hemen kısaca söylemek gerekirse işte Balta Limanı'ndan İstinye Toprakburnu'na uzanan alanı kapsayan fotoğraflar, belgeler, eski matbu kitaplar, kartpostallar, pullar aslında bir efemer arşivinden bahsediyoruz e, içerik açısından. Hmm. Emirgan'daki lokanta ve dükkanların el ilanlarına kadar pek çok dokümandan oluşuyor. Vay, çok iyi. Evet. Bunların hepsi kataloglandı mı? Hepsi Biz kataloglandı. ulaşabiliyor muyuz? Evet, Tarayabiliyoruz. tarihsesam.org. <gülüyor> Hı Bizim tüm bahsettiğimiz koleksiyon ve arşivlere buradan erişilebilir. Elimizde ne varsa aslında hepsi orada. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama sadece dijitalleştirip bir ...online sistem üzerinde sunmak tek başına yeterli değil. Bunlar üzerine yaptığımız bilimsel çalışmaları da oraya aktarıyoruz. Tabi bu bir zaman alıyor şu an. Hı. Tam bitirilmiş bir şey değil ama kitap sanatları bu konuda çok iyi bir örnek oldu. Emirgan arşivi keza öyle. Resim koreksiyonu ve Abdindino üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde onları da mükemmel hale getireceğimi düşünüyorum. ...fakat yani hem koleksiyonlar... ...hem arşiv, dijital ortamda... ...çok rahat bir şekilde erişime açık... ...ücretsiz bir erişim... Yani ...dediğim gibi www.dijitalessam.org Harika, SSM... SSM. <gülüyor> ...çok güzel olmuş... ...ve şimdi... ...bize en sevdiğin... <gülüyor> ...evet aslında... ben <gülüyor> bahsetmek istiyorsun, buyurun... <gülüyor> <gülüyor> ...evet bakışlarımdan anladın sanırım... Dijital Sistem Projesi aslında bu başından beri dahil olduğum bir proje çok da değerli bir proje aslında. Neden değerli? İlk defa bir müzenin tüm koleksiyonlarını dijital ortama taşıma sürecinde yer aldım benim açımdan bu önemli. Aynı şekilde arşiv ve dediğim gibi farklı bilgi sistemlerini bir araya getirebiliyoruz, ilişkilendirebiliyoruz. Bu süreç çok keyifli benim açımdan. Şimdi yakın zamanda. 8 Mart'ta <gülüyor> <gülüyor> fiziksel bir mekanda kavuşuyor. Burada dijitalleştirme çalışmalarında stratejiler üretmek istiyoruz. Nedir bu stratejiler? Hani herkes arşivi oluşturuyor, dijitale taşıyor. Fakat bunun sürdürülebilirliği daha önemli. Belirli bir standart dahinda da oluyor olması önemli. İş birlikleri önemli bu konularda. Biraz bu konularda da dijital sistemi devreye sokmak istiyoruz açıkçası. 8 Mart'ta da çok değerli bir akademisyen. Profesör Doktor Yaşar Tontan'ın bir konuşması olacak. A, i̇lgilenen herkesi de bekliyoruz. A, hem tartışacağız hem a, bu bir meydan okumu var dijital çağda. Bu meydan okumaya karşı nasıl stratejiler geliştirebiliriz? A, alanın önemli bir isminden öyle bir sunum dinleyeceğiz. Ben de olacak. <gülüyor> Hemen kaydımı yaptırmıştım. Bekliyoruz. <gülüyor> Harika. Ee, arşiv ve araştırma alanı değil evet, mi? Evet dijital 8 Mart, ösesem, arşiv ve araştırma alanı. Peki. Kütüphaneinizden de biraz bahsedelim. Ondan sonra evet, da kapatalım. Bu çok bilinmeyen bir taraf aslında. Bir sanat kütüphanemiz var, 5 bin kitap bir kütüphane aslında. Üniversitenin çatısı altında olduğumuz için aslında akademik veri tabanlarına da erişim sağlıyoruz. Üniversitenin bilgi merkezinin bize sağladığı imkan bu. Ama kullanıcılarımız da aslında bunlardan yararlanabilirler. Yaklaşık 18-19 sanat veri tabanı var. Toplamda 108 tane veri tabanı var. Ee, hani, Harika Hani araştırmalarınızı zenginleştirmek Bizimle e, bu süreci dahil olmak isteyen kişiler varsa e, Dediğim gibi dijital sesam bu yeni alanımız Bu konularda da destek verecek e, Bizimle web sitemiz üzerinde dijital sesam sayfasından detaylı bilgiler var Dileşime geçebilirler Harika o zaman çok teşekkür ederiz. Daha söyleyeceğim ben bir şey. Ben teşekkür Doğru. ederim. Çok güzel, çok süper işler yaptınız. <gülüyor> Osmancığım ben de haftaya göreceğim. Ee, biz programı kapatıyoruz. Herkesi bekliyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz tekrar ben ve iyi akşamlar. Edelim. İyi akşamlar. 3. mekan. Hazırlayan ve sunan Sevil Serap.